Rahman Rahim Elhamdülillah ve ve bölümde beyan ettiğimiz üzere Mübarek ramazan Şerifin ikinci bölümüne dahil olduk. Bu bölümde mağfiret ilahiyet coşacak, taşacak. Allah Teala kullarını affetmek için bahaneler yaratacak ve çareler, halk edecek ve etti ve bize bildirdi. Ama adam affi istemiyor, istiqbar etmiyor onca randevmi deme ya gaffara azınu, yüz kere bu on gün boyunca okunacak her gün. Çünkü ey günahları bağışlayan diyorsun, sonra da affetmeni bile demiyorsun. Bu ne demektir? Kurban oldu. Sen çok bağışlayansın zaten. Ne buyurdun sen estağfirullah ve inniyle gaffarun. Şüphesiz ben elbette çokça bağışlayan bir Allah'ım. Ama kimleri tabe, tevbe edecek. Dönüş yapacak. Pişman olacak. Bir daha yapmamaya azmedecek. Ya tabii ki yine arada bu, bir düştük, aktı. Yine tevbe kapsa açık. Çünkü dünyadasın, can çıkmamış ki. Ve amene. Düzgün iman edecek. Ehli sünnete göre itikadını tasih edecek. Ve amile salihen. Salih amel işleyecek sonra. Etehadece iman ettim de yetmez ki. Salih amellerin başında ne gelir? Namaz oruç haç zekat. Hac zekatın şartları var. Hac de sağlık ve para. Zekatta para, nisap meselesi, zekatta ilgili hükümleri tabii ki kitaplardan okumanız gerekiyor. E, hal böyle olunca Tevbe edecek, dönüş yapacak, iman tazeleyecek, iman tasfih edecek, ehr tevfik edecek, yani mu muvafık hale getirecek. Sonra salih amel işleyecek. ...yani farzlar, vacipler, sünnetler, müstehapler, edepler... ...sümmehtedâ... ...sonra da hidayette sebat edecek. Yani ne demek? Bugün hidayet, yarın dalalet. Bugün efendim... ...doğru yol, yarın yanlış yol. Bugün hak, yarın batıl. Bunlar ne olur? Bugün hidayet, yarın felaket olur. Çünkü itibar sonadır. Sonundan ne zaman geldiği belli değildir. Bir anda döneceksin. öleceksin. Nasıl olacak? O zaman idiatte sebat edeceksin. En ufak bir günah meyletme. Ettin diyelim. E beşeriz. Hemen toparlanıp hemen zikre dön. Gafleti bırak hemen Allah'a hatırla. Günahı bırak hemen estağfurullah. Çünkü ne buyuruyor hadis-i şerifte? Yani kerime de buyuruyor sahabe-i levvelen ya amel su en yezlim nefsuhu. rahim. Kim bir günah işler kötü iş yapar Yahut nefsine zulmeder. Yani bu şu demektir. Büyük günah veya küçük günah. Anladın mı? Kimisinde işte küçük günah delat ediyor. Yahut da nefsine zulüm büyüğe delat ediyor. Veyahut da bazı alimlere göre birincisi Sakayi'den bahsediyor. ikinci Kebayi'den bahsediyor. Mesele o değil. Küçük veya büyük. Hangi bir günaş der? Yani küçüğün büyüğün bir misalini verecek olursan. işte nam areme, bir kötü gözle şevvetle bakmak ee, zinaya nispetle küçük günah. Allah'a karşı nispetle büyük oluyor ama zinaya nispetle küçük günah. bir fiil zina işlemi yaptığın zaman bu kebahir büyük günah. Ama ne yaparsın bana? hangisini yaparsa yapsın. Mevla buyuruyor ki sen zina yaparsan affetmiyorum seni buyurmuyor ki. Hangisini de yapsa sonra Allah'tan afisterse bağışlanmak talebe derse Allah Teala'yı bulacak. Nasıl bulacak karşısında? Çok affeden ve ziyade merhamet eden bir zat olarak onu bulacak. Haşa zulmetmekten, haşa eziyet etmekten, haşa etmekten, haşa reddetmekten. Gafur ve rahim bulacak. Garantili veriyor. İnşallah yok. Yani... İstersem dilersem şirik başka veya veyahu madu ne limen yasha. O adlerde ne diyor? Şirkin dışındakileri affederim ama dilediklerim için affederim. Mesela o dilediklerim için şeyi bize çok uygun gelmiyor. Ya bizi dilemezse diye bir soru akla geliyor. Zaten o bakımdan değil mi ki Hazreti Vahşi ve arkadaşları Müslüman olma niyet ederken pazarlığa girdiler. Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama müşrikken eşini ben imana gireceğim müşrikle bana atacağım. Af olur muyum de. Ayet-i Kerime nazil oldu. Ben şirkin dışındakileri afeder. Kim için? Dilediklerim için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mektup yazdı. Onlar Mekke değil. Gönderdi bu ayet nazil oldu. Görüyor musun? Dediler ki burada Diledikleri için buyuruyor. Ya bizi dilemezse? Yani tabi inanmışlar Allah-u Teala'ya ki. İnanmadan evvel niye böyle Allah'ın sözüne inansın? Anladın mı? Sözüne yorum yapmaz ki inanmasa. Fakat İslam'a tam girmek istiyor. Bir hesap kitap yaptı. İyi ki yapmışlar. Bize de ufuk açıldı. Bu ayetlerin üzülüne sebep oldular. Sonra göl gönderdiler mektup. Ya bizi dilemezse? Bu sefer Şirk nazlı olan Allah'a ve ve la ve la Ve Allah ile birlikte başka ilâha tapmazlar, şirk koşmazlar. Haram edilmiş cana kıymazlar, yani dokunulmaz olan bir canı katletmezler ve zina yapmazlar. Yapmamakları lazım. Kim yaparsa bunları cehennemde esem kuyusuna kavuşacak. Bütün irinler, leşler, kusmukların toplandığı yere girecek. Birini bile yapsa cinayeti veya cinayet iştesi adam öldürse şirk koşsa zaten hep ebedi cehennem. Şey i̇şte, kıyamet kıyamet günü ona azap kat kat edilecek ve muhana eğer şirk üzere öldüyse alçaltılmış vaziyette hakarete uğratılarak onda ebedi kalacak. İlla men tebeva amene ve amil salih ancak tevbe ederse, iman ederse, salih amel işlerse Allah onların kötülüklerini, günahlarını silecek. Silmekle de kalmayacak. Silmekle de kalmayacak. Sevaplara döndürecek. Bir de bak. Müjdeye bak ya. Allah çok affeden, ziyade acıyandır. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem yine gönderdi şey. Bu e, ne diyeyim Mektubu, ayet kelimeleri mektupla yazdı, Mekke'ye gönder. Hz. Vahşi ve arkadaşlar yine baktılar, o bu daha zor oldu dedi. <gülüyor> Niye dedi? E çünkü burada tamam şirk koşmadık, imana geldik. İşte adam öldürmeyecek, zina etmeyecek. Adam öldürmeyecek, zina etmeyeceğim ve ne garanti verebilirim? Ya yaparsam bir defa helak mı olacağım? hepten? Tamam sonra yine tövbe edersin, tövbe kapısı açık yani. Başına bir günah gelirse imandan çıkmıyorsun ki yaptığını haram bildikten sonra. Ama yapmamak lazım. E sonra dediler aşağıda ne var? Allah kabul ediyor. Neye göre kabul ediyor dedi. Baksana dedi. Tevbe kabul şartı koyuyor. Tamam tevbe ettim. İman şartı koyuyor. Tabii iman ediyorum zaten edeceğim. Ama bir dene koydu diyor. Salih amel şartı koydu diyor. Salih ameli ben becerebilecek miyim acaba diyor. Beceremezsem yine gittim gümbürtüye. Allah Allah. allah Teala da buyurmuyor ki ya. Sizi gidin müşrikler. Zaten Hazreti Hamza gibi en sevdiğim bir kulumu şehit ettiniz. Ben de sizi reddediyorum. Ebedi kabul etmiyorum. Sizinle pazarlığa mı gireceğim ya? Defolun gidin cehennemin dibine. Öyle buyurmuyor Allah Teala. Bak ikinci ayeti indirdi. Adamlar yine dediler ki şartlar ağır. Salih Ahmed şartım ben yeni denmek Medine'e ye mektup yazdı. Bu sefer Allah Teala bir de ayet indirdi. Nasıl kullarına acıyor? Nasıl affetmek istiyor ya? E sen niye af olmamakta direniyorsun? Müslüman. Niye affet istemiyorsun? Tevbe etmiyorsun şu mübarek Ramazan şeridi. Her gece Ramazan'ın dışında son üçte birde. Ama Ramazan'ın bereketi ilk üçte birde. Yani ta hemen o on birlerde başlıyor. Daha da bile evvel. Keravi bile o saate ilk üçte bire gel gelir diyor hemen hemen bitene kadar. İlk üçte birden ida diyor. Bir münadi Allah dellav bağırttırıyor. Ramazan'da gecenin ilk üçte biri yani. İlk yarısın şeyine. Üçe bölgeceği akşamdan sonraki ilk bölümün geçtikten sonra. Ne ida diyor? Helmin <gülüyor> ta ta'a ibin Yok mu tövbeden dönüş yapan? Etubu, etubu ileh diyen. Etubu ile Allah diyen. Döndüm Allah'ım geldim sana diyen. Hemen tövbe nasip edeceğim tövbesini kabul edeceğim. Hel min müstahifirin Estağfirullah, ya gaffarat zünub. Ey günahları çokça bağışlayın Allah diye. Kapına geldim diye. Yok mu? Mağfiret edeceğim. Bir insan diyor secdedeyken üç kere Rabb'i dese ya Rabb'i gfirli. Üç kere. Bu çok kolay. Hepiniz ezberleyin işte bak. Ya Rabb'i gfirli. yok mu ya? İgfirli işte o. Bir de ya Rabbi konuşur başım. Rabbena gfirli de canım. Rabbena gfirli de. Üç kere secdede ama. Yani imamın arkasında yetiştiremiyorsan kendi sünnet kılarken diyebilirsin. Her teravide bir kere de veyahut da gece tehtüt namazında de secdede. Her iki rekatın son secdesinde de Ya Rabbi gfirli. Ya Rabbi beni affet. O secdeden anlını kaldırmadan af olmuştur diyor hadis-i şerif. O secdeden. Ya bundan beceremezsin be kardeşim. Affet beni diyemiyor musun ya? Günah etmeyi biliyorsun, afetlemeyi beceremiyorsun. Nasıl iştir? İşte her gece bu imkan var Ramazan'da. Başka gecelerde var ama şimdi üçte birinden başlıyor. Yani saat arttı. Zaman dilimi uzadı yani. Muracaat arttı. Anlıyor musun? Sen şimdi ne diyorlar? Vergi borcu taksitlendirme, yapılandırma bilmem ne bir. Şu güne kadar diyorlar. Ondan sonra, sonra bir de de bir pay bırakıyorlar. 15 daha uzattık falan. O arada yine yetişen geçiyor. Ondan sonra adam vay ben duymadım etmedim bilmedim. Kapı kapandı. Yani zaman dilimi uzarsa müracaat dilekçenin kabulü e, ne oluyor? Daha kolay oluyor. Ramazan zaman dilimini uzatmadır işte. Mevla yine reddetmedi Hazreti Vahşileri. Hemen ayet gönderdi bu sefer Zümer suresinde. Birincisi yani Bakara'da da var zannediyorum Nisa'da da var. Yani en azından ben Nisa'da da biliyorum. Şeyde de biliyorum. Ehzap'da da biliyorum olabilir. Ondan sonra ikincisi Furkan suresi o kesin. Çünkü öbürü birkaç yerde var Kuranda veya <gülüyor> firu limen yeşa meselesi veya limen yeşa diye de var, mudun <gülüyor> olmayan da var. Yani 13'ün o bir, çok birkaç yerde var. Dilediğim için bağışlarım. E beni diler mi acaba? Bu sefer tevbe edip iman edip amel saliştense herkesi bağışlarım. Amel saliye becerebilir miyim acaba? Bu sefer Mevlana buyurdu Zümer suresi geldi. <gülüyor> Habibim şöyle ki Ey benim kendi nefisleri aleyhine her türlü cürmü zulmü günahı işlemiş olan müsrif ve zalim kullarım. Yine de benim kullarım. Yine de öz kullarım. Benim üvey kulum yoktur Allah buydu. Hepinizi ben yarattım. Ananızdan babanızdan çok acırım. Ey benim nefisleri aleyhine yani kendi zararı güneşten kendi zararına çalışıyor. Can diyor ki keyif ediyorum. Halbuki ateşini körüklüyor cehennemde. Ey benim müsrv zalim, günahkar mücrim kullarım. Yine de benim kullarım. La taktatu rahmetillah. Allah'ın rahmetinden acımasından mağfiretinden ümitsiz olmayın. İnne Allah yaghfiru'z-zunuba cemia. Kur'an-ı Kerim'de bundan ümitli bir ayet daha yok. Çünkü Allah Teala günahları toptan tümüyle bağışlar eder. Hepsini birden affeder. eder bir kere de siler. Böyle taksit taksit değil. İnne Allah'ı gafur. İnnehu huvel gafurur vahim. Çokça bağışlayan da ancak odur. Ziyade acıyan da ancak odur. Bir yandan korkuyoruz. Bir yandan bizi ümit bahşediyor. Ama biz yine korkuyu elden bırakmayalım. Durumlar vahimdir. Ciddidir. Ahiret ciddidir arkadaşlar. Yandın mı? Telafisi yok. Hesap bozuk çıktı mı... Günah ağır bastı mı düzeltme imkanı yok yani. Yani yine cantendeyken ruh bedendeyken bir tevbe istiğfar kapısı açıkken boğazında gırtlağında gargara hali yokken yani kabul olunma şeyi çok kuvvetli. Çünkü ölmeden bu işi düzeltmek lazım. Bu ayeti yazdı şey. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gönderdi Mekiyaz Zeynep adamlarına dediler tamam bu bize göre Dedi niye size görelim? Çünkü dedi burada hiçbir şart yok. Dilediklerime bağışlarım şartı da yok. Ameli salih şartı da yok. Sadece iman edeceğiz. İman ettikten sonra salih amel işleriz. İşleriz ama şarta gelmeyiz diyorlar yani. Neden? Şarta gelirse af olmamız, şarta bağlanırsa biz de o şartı yerine getirmezsek meşrut da düşer. Onun için biz yine yanarız. Yani Allah Teala'dan öyle bir ayet kopardılar ki diyelim yani. Biraz şey tabir oluyor... Amiyane tabirle konuşuyorum yani. ilmi bir tabir olmadı biraz yakışmadı ama. Yani iki kere böyle şey ederek bunda şart var, bunda şurt var diyerek Mevla'dan bu ayet-i kerimeyi kopardılar. Yani kelam-ı ilahi ayetler kadimdir, ezelidir, evveli yok tabii. O dakikada Mevla onu haşat tefekkür ederek ayet indirmiyor Mevla. Mevla'nın kelamları ezelidir, evveli yok. Başka bir şey. Sebebin üzül teşkil ettiler. Yani iniş sebebi oldular yani. Hadiselere göre e, indi ya Kur'an-ı Kerim. Hakikaten yani Mevla'dan ne aldılar görüyor musun? Toptan affedebilirim. Ümidinizi kesmeyin. Affedebilirim değil. Affederim diyor. Yani. Affedebilirim de değil. Çünkü tercüme ona göre doğru yapalım. Affediyorum diyor. Affediyorum. Onlardan da dedi, Tamam biz iman ettik Müslüman olduk dediler. Ve böylece en azılı müşrikler sahabe-i kiramdan oldular. Gördünüz mü şimdi kapağı açık ya. Ama şimdi Ramazan-ı Şerif bunun için mevsimdir. Bak Ramazan-ı Şerif'te ben sana Ramazan oruç tutması iki şartla imanen ve ihtişabet. Biri Allah el sünnete göre imanı düzgün olacak iman şartları. Altı şart. Böyle Mustafa İstemoğlu kafasında ben kadere iman etmiyorum alın yazısı yoktur diyenin o Mehmet okuyan kafasında o beyaz tv'ye Allah akıl fikir versin. Şu anda gece dolandım programları. izlenemeyecek bir program diğer bütün kanallara. Yani genel mağada baktım. Pek batıl bir adam rastlamadım. Hemen hemen hepsi doğru dürüst konuşuyor. Bir tek Beyaz TV'de Mehmet Okuyan'a rastladım. Ehli sünnete tam muhalif ve mucizeleri inkar ediyor. Kur'an'daki mucizeleri. İbrahim Aleyhisselam'ın dört e, kuş mucizesini inkar ediyor. Meryem Valdim'de babasız çocuk yaptığı mucizesini inkar ediyor. Asla dinlenmez mesele. Şimdi bunlar iman şartlarını iflaldir. On cümle imanı düzgün yapacak. Ehl-i sünnete göre doğru inanacak. Öyle Amen tüyü 5'e indirmek, FETÖ'cüler gibi 3'e indirmek. Hayrettin Karamanlar gibi Yahudi cente gidecek efendim. Allah'a göre iman yeter. Böyle bir şey yok. Bunlar asla dinlenilmeyecek adamlar. Asla. Amen ile ilgili konuşana hiç musamaha yoktur. Amen tüye dokunulur mu ya? Evet. E şimdi sen iman ettikten sonra Allah Teala'da mağfiret ehl-i sünnete göre imanını sağlam tasa edersen düzgün bir şekilde Allah Resulüne ve amen esaslarına ahirete, cennete, cehenneme, Kur'an-ı Kerim'deki bütün vahiylere, hükümlere, bütün hadis-i şeriflere, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduklarına, duyurduklarına iman budur. İman için bir masraf gerekmiyor. Mesai gerekmiyor. İman beyinde biter. İman kalpte biter, akılda biter. İnanmak meselesidir. Hani dilsizde ikrar bile gerekmiyor. Adamın dili yok zaten. Kelime şahadet nasıl getirecek yani? Onun için iman beyinde biter ama dili varsa, ağzı varsa, dili konuşuyorsa yani, dili konuşuyorsa tabii kelime şahadet okuyacak. Buyurun. Eşhedü en illallah. Allah ve Geçen derste yaptık. Ramazanda 4 hasne 3 İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz. İkisi de sizin zaruri isteğinizdir. Şahadeti çok yapın, istiğfarı çok yapın. Cennet isteyip cehennemden sığınacaksınız. Bu Ramazanda size mevsim var. Affı mağfiret mevsimi. Coşmuş, taşmış. Affetme arıyor. E şimdi tam ikinci orta bölümüne geldik. Ortası mağfirettir buyurulan bir noktaya geldik bu gece itibariyle işte giriyoruz. Onun şunu isteyeceğiz. İşte Ramazana özel mağfiretler var. Bu da nedir? İki şartla. Birisi iman. el göre inanç. İkisi ihlas ben Allah için yapacak. Ne yapacak? Ramazan özel üç tane şey söylüyor. Bir, Ramazan orucu. Tutuyorsunuz işte. Af olma yetiyor. İki, teravih namazı. Ben sana Ramazan ediyor. İmanen ve ihtisaben her birinde aynı iki şart var. İki, geçen de söyledim. Ben kahve Ramazan, Ramazan'ın da kıyam yani, teravih kılan. Böyle sekiz dekat, on dekat teravih olmaz. Nafile olur. Nafile ederken boşa gitti namaz demiyorum. Başka namaz olur. Teravih namazı olmaz. 3. müjdesi Ramazan ben kâmile iletel Kadir gecesinde Ramazan'da olduğuna göre Kadir gecesinde teravih kılan, akşamı yatsıyı sabah cemaatle kılan, hele de gece camide kalan olsa itikaf niyyet eder. Tam kâmil olur. geçmiş bütün günahları siler. Ahmed bir vaadine Gelecek günaha da başlanır Ramazan oruç hanım diyor. Ama işte Şartlarını yerine getirmek meselesidir. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te bu kadar müjdeler varken, affu mağfiretler coşmuşken ve taşmışken Mevla'da oruçtan affediyorum diyor. Teravihle affediyorum diyor. E, fitre verenleri affediyorum diyor. Kadir gece kıyam yapanları affediyorum diyor. E, bir Ramazan-ı Şerif'te iftar saatte %100 duaları kabul ediyorum diyor. Cehennemden hak etmişleri azat ediyorum. Her iftarda bir milyon beraat veriyorum buyuruyor. Bir milyon. Çok büyük rakam İftardan önce ise cehennemlik adam. O iftarın duasıyla af oluyor muhafırat oluyor. Onun için. Işte geçen gece yine öğrettim size. Yazım duası. Şimdi iftara kalmış şurada. Yarım dakika kalmamış. yazayım duası. Derginin 76. sayfasında olacak. Kitapta da. Bakın Ramazan kitabını aç arkasına. Ramazan işte iftar duaları açın. Var orada istiğfar. Yani internete giriyorsunuz. Her şeyin dibine kadar inceliyorsunuz. Niye kitapları incelemiyorsunuz ya? Hangi yerde mağfiret var? Hangi zikirle af oluruz yani? Allah Teala vesileler kılmış. Allah Teala bu dualarla, bu zikirlerle cümlemizi mağfiret eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala ve sahbihi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve Kıymetli kardeşlerimiz Ramazan Şerif ilk onu rahmet bölümü tabi geçmiş bulunmaktadır. Allah'ın rahmeti geçmez Celle Celaluhu. Devamlı rahmetiyle yaşıyoruz, yaşatılıyoruz. Ancak Ramazan Şerifi 3 bölüme ayırmış. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki وَوَوَ bu mübarek öyle bir aydır ki اَوْوَلُوا رَحْمَةٌ ee, ilk başı rahmettir. Bunu da ilk onu olarak değerlendiriyoruz. O bölüm geçti inşallah rahmet ilah ilahiyeden azami derecede istifade etmişizdir. Allah'ımızın rahmetine mazhar olmuşuzdur. Rahmetine mazhar olacak, merhum olmuş oluyoruz. Tabii bizim Türkçe'de merhum ölüye diyorlar. Ee, yani ama e, merhum esasen acınmış, rahmet olunmuş demektir. Bizim de e, buna çok ihtiyacımız vardır. Dirilerin de e, rahmete ölülerden ziyade ihtiyacı vardır. Bu itibarla Allah Teala cümleleri merhuminden eylesin denilebilir. Amin denilecek duadır ama tabi şimdi adama merhum Allah seni merhum yapsın deyince yanlış anlaştı Türkçenin örfünde şu anda öldürsün gibi mana çıkar. Fakat bu cahilliktendir yani. Bilenler merhumun manasını bilirler. Rahmet Allah Teala'nın acıması demek. Onun için ilk onda rahmet istedik. Ya Rahman Rahim'in zikriyle yüzer kere her gün o zikri okumak suretiyle Şimdi tabii e, yarınki gün on Ramazan-ı Şerif'in 11'i olacak olacak. E, bu gece 11. birinci. Gecenin teravihi kılınacak. E, bu itibarla tabii gece önce geliyor. İslam'da. E, yarın e, demek ki ikinci onluk bölüme giriyoruz. O da nedir? وَاَوْسَطُهُ <gülüyor> مَغْفِرَتُنْ Ramazan Şerif'in ortası Mağfirettir Mağfiret demek günahların bağışlanması demektir allah Teala cümlemizin günahlarını Bağışlamak için Ortaya vesileler koyuyor Rabbimiz bizi affetmek için zaten Her türlü çareler Kalk etmiştir Yaratmıştır Madem günahsız duramıyoruz İstiğfarsız Af istemeden de Durmamalıyız Bundan dolayı mağfiret bölümüne girdik. Ee, bu ikinci onda Ya Ghaffara Zünub zikri devreye giriyor. Yani her e, gün yüz kere Ya Ghaffara Zünub Ey günahları çokça bağışlayan, bolca bağışlayan Allah'ımız demektir. Bu yani İğfirli, hani beni affet Veyahut estağfirullah Allah'tan mağfiret talep ediyorum e, Demekten de daha mübalağalıdır Çünkü neden? Mesela şunu, şöyle mülaza edelim Bir adama Ya bana bir şeyler ver Demek Veya senden Biraz e, yardım istiyorum ihtiyaçlarım için maddi anlamda Demek Bir talep arzıdır Ama Ama Ey cömertlerin cömerti adam. Senin kadar cömertini görmedim. Demek. Burada talep yok gibi görünüyor. Halbuki talepten daha teyitlidir. Yani övüyorsun onu. Net ediyorsun. Neyle övüyorsun? Hangi sıfatla? Sekavetle, cömertlikle övüyorsun. Bu bana bir şey ver demekten daha yumuşak geçişlidir, daha teşvik edicidir ve insanın cömertlik damarını daha ziyade kabartıcıdır. İnsan hakkında konuşuyorum yani. Haşim Mevla Teâlâ hakkında bu lafları konuşmuyorum. Mesela dedim ya zaten teşbihte hata yok ne demek? Yani biz birbirimize hitap şekillerimizle konuşuyoruz. 13'ün e, ne diyor? Ezkurhu haceti em kad kefani? Senauke inne şimete'kel hayal. Yani sana isteğimi anlatayım mı, şunu istiyorum senden, şunu talebim var diyeyim mi, yoksa seni övüp bırakayım mı? Yani metusena edeyim, sen zaten yapacağını bilirsin. İşte iki şıklı oluyor. Ne demek? Bir, ben şunu talep ediyorum demek. İki, ya sen çok cömert adamsın demek. Bunların ikisi bir anda değil. Yahu yahu. Çünkü senin diyor, güzel ahlakından biri de utanmaktır. E, utanmak ne iktiza diyor? Adamın biri ey cömert adam, ey hayırsever insan, ey fazilet sahibi, kerem sahibi falan dediği zaman e, insan hayalı ise eğer e, utanarak onun ihtiyacını o istemeden görür. Hayal bunu gerektiriyor. Onun için Allah'tan bazısı allah Teala'dan Talepte bulunup dua ederken şunu isterim, bunu isterim demeyi tercih etmişler. Bu da sünnette var. Diğer bir kısmı ise Allah-u Teala'yı sadece zikretmeyi. ismi şerifleriyle, tabii münasip ismi şerifleriyle. Diyelim o zaman iyilik bekliyorsun ya kerim. Lütuf bekliyorsun ya latif. Rızık bekliyorsun ya razak, Afet dilmeni bekliyorsun ya gaffar. Anladın mı? Her ismi şerifin nesi var? Münasip manası var. Mesele nedir? Bir kalpte iflas ve şuur ve akılda huzur. Yani ne dediğini ağzından çıkanı kulağının duyup kafanın oraya yönelmesi meselesi var. Bir de münasip ismi şerifin bulunma. ilminin ona yeterliliği. Yani biraz insanda ilim olacak, yeterli olacak. İlmin yeterli olursa e, bunu bulursun. Veya bilinmeyorsan sorarsın bu hangi ismi şerif buna münasiptir. Benim derdim şu mesela. Ece hastalona şifa açıyorsun. Ya Şafi. Düşmanına yeterli gelmesini istiyorsun. Ya kafi. Anladın? Mı? Bunlar eee işte ya ile okundu o zaman da. Yok, ya'yı kaldırız zaman eş şafi, el kafi gibi izmi şerifler okuyorsun. Bu izmi şeriflere göre düşmanının kahrını istiyorsun. Ya kahar. Anladın? Mı? Noksanlıklarının telafisini Eksiğinin, gediğinin şeyini, işte cebrini kırık dökük işlerin yani düzelmesin. Ya cebbar. Anladın mı? İsmi Şerifleri bu şekilde yapıyoruz. Şimdi onun için ikinci ona girdiğimizde ne buyuruluyor? Ya gaffa razyonu. Bu İmam Safuri Hazretleri allamedir. Yani İmam Suyutu'yu bile ondan alıyor. El Havisi'nde. Evet, al kari ondan naklediyor. Yani İmam Söğüt'ün aldığını naklediyor. İmam Safuri, e, yani demek istiyorum e, nakli, nakilleri e, kaynaklarda geçen bir zattır. Bu tesbihleri o zikrediyor. Gönen Mehmet Efendi Allah Teala kabrini nur eylesin. Amin. Yüksek tecelliler efsanesin. Çok hizmet etti Kur'an'ımıza, dinimize. O mübarek bunları kağıtlara bastırırdı. Böyle o hanımlara çok vaazlara giderdi. Ee, bazı gün 3-5 cami gezerdi. Fakat yaptığı sohbetleri 10 dakika, 15 dakika kısa tutardı. Bu arada da işte, işte onların, Evliya Allah'ın bereketleri, tecellileri Başka benim 10 saat konuşmamda kimse bir şey etkilenmez. Evliya Allah 5 dakika bir şey konuşur. Adam kıyamete kadar onu unutmaz mesela. Tesir başka bir şeydir. Ee, o böyle kağıtlara bastırıp kapılar da bunu dağıtır de. Ramazan'da mesela. O Recep'te de yapardı. Recep'te Şaban. Üç aylar girdiği zaman o zikirleri tabii ki o uyduracak bir şey değil, aşağı. Ben Şaban Şerif'in dışındakileri şu ana kadar araştırdım. Kitaplarda bulamadım. Mutlaka o bir kitapta görmüştür bazı Çok Osmanlı ceseller de vardı. Yaşlı, alim bir ee, Yani Ramazan Şerif'tekini işte bu kitapta gördüm. Ve dergide de yazdım. Ee, Ramazan Şerif Alem'de de yazdım. Ama çok münasebet ve civar. Çünkü ne de? Hadis-i şeriften yola çıkılarak. Başı rahmettir. Ya Erhamer Ey acıyanların emmer derken. Zaten üç kere diyene. Ne istiyorsun kulum buyuruyor. Bu tabi Ramazan'a mahsus da değil. Veya ikinci on günde ben Ya Erhamer Rahimi diyemez miyim? Diyemez olur musun? Her zaman dersin. Ya Erhamer Zaten bütün o cebbenlerin vaazlarının başında. Efendi Hazretlerimizin en çok kullandığı zikirlerdendir. Ondan sonra ikinci onda vefsatuhu mağfiret. Ortası mağfirettir. Ortasının mağfiret oluşu işte şimdi o bölüme girdik Ramazan Şerifi. Ya gaffara zünub, Ey günahları çokça bağışlayan. Bu şimdi şey ne manaya geliyor? Estağfurullah'tan daha kuvvetli. Çünkü ben af istiyorum değilse talebini arz ediyorsun. Veyahut ya Rabbi gfirli. Rabbena gfirli vel valdeyi, ikhfirli, Beni affet. İki secde arasında Rabbi okunuyor ya, sünnetler. Ya Rab beni bağışla. Burada da talebini dile getiriyorsun. Bunlardan daha güçlüdür. Ey günahları çokça mağfiret eden. Bu ne demek istiyorum? Yani çünkü Mevla'ya diyorsun ki, Ya Rab ben senden af istemede yüzüm yok. Af, mağfirette alenen talep etmiyorum. Kurban olduğum. Sen suçları, günahları çokça affedensin. Günahları çokça affedensin. Ne demek? Yani sen çok cömertsin ne demek? Beni boş göndermezsin demek. Yüz kere ya haffar az zünub. Ey günahlar çokça mağfiret eden. Dediğim vakitte Allah'ın izniyle mutlaka affolursun, mağfiret olursun. Hele bir de iftar saatlerine yakın bu zikirleri yaparsan, ben onun için diyorum bir yandan kulağınız beni dinlerken, bir yandan tesbih elinizde olsun, zikir dilinizde olsun, ya gaffara zünub, ya gaffara zünub. Ey günahlar çokça bağışlayan Allah. Ben çok günahkar. Böyle dua etmek lazım. Günahları burada eritebiliriz, affettirebiliriz. Öldükten sonra estağfurullah diyemezsin. Ya gaffara zünub diyemezsin. Bir daha Ramazan'ın orta dilimini, ortadaki on gününü, mağfiret safhasını, sahasını bulamazsın. Ey gidi kardeşlerim, ahiret çok zordur, çok çetindi. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bir şeyler bilmediğimiz ha ha hi. İnsanların hali içler acısıdır. Siz mutsuzların haline üzüldüğümü zannediyorsunuz. Ben mutluların haline üzülüyorum. Mutlu, mesrur, sevinçli durumlar iyi değil. Lev <gülüyor> te'alemune ma a'alem. Lebekeytüm kethîran. Ve le dâhiktüm kalîlâ. Benim bildiklerimi bilseydiniz. Elbette çok ağlardınız. Elbette pek az gülerdiniz. Hepten de gülmezdiniz buyurmuyor ama pek az gülerdiniz. Çünkü bilmiyorsunuz. Bir dakika sonra başına ne gelecek haber yok. Kabir, maşer, sırat mizan, ne kadar çetin geçecek. Hiç onlardan hesabı yok. Gülüyor adam ya. Bir de namaz kılmayanlar daha çok gülüyor. Oruç tutmayanlar daha çok gülüyor. Zekat vermeyenler daha çok gülüyor. Hacça gitmeyenler daha çok gülüyor. Ne kadar günahı fazla o kadar fazla gülüyor. Allah! Ne kadar ya, ibadeti fazla, o daha çok ağlıyor. Çünkü Allah'tan korkuyor. Celle Celaluhu. Tabi iftar sofranızda, şimdi çoluk çocuk e, sevinçli vaziyette oturuyorsunuz, birazdan iftar edeceksiniz. İnşallah, hayırla, afiyetle, mağfiretle, rahmetle, inşallah e, isticabetle, icabetle, dualarınızın kabul eserinin Efem zuhuruyla e, iftarlarınız geçsin. Amin. Ama insan yani yolcu bir bir şey, gurbette yani. Gurbetteki insan çok keyifli olamaz, olmamalı. Günfün dünya keneki garip. Sen dünyada gurbette gibi ol. Gurbette hiçbir tanışı e, olmayan bir insan yabancılarla ne kadar ünsiyet edebilir. E benim anam babam, karım, kocam, çoluğum, çocuğum yabancı mıdır? Ya bugün ölsen yabancıdır. Ellerini bile sana değmezler cenazene. Korkudan. Kortlar belki diye. Ellerini bile değmez. En sevdiğin bir gece seninle kalmaz mezarda. Seni en çok sevdiğini söyleyen bir saat kabirde beni de onunla kapatın demez. Bırak mezara. Ölünün olduğu odada kalmaz tek başına. Korkarım der. Ben neden korkuyorsun? 40 senedir adamın ekmeğini yedin ya. Hani oğlum kızım canım cicim sarılıyordunuz ya, yapışıyordunuz ya. Bu kadar dünya berbat bir yer. Bu kadar yüzü soğuk bir yer. En sevdiğin anda anında ölür. Ölüm saniye sürer. Öldüğü anda da hatta insanlar birbirine sarılmışken biri ölüyor. O kadar olaylar oluyor yani adam sarılmış. Aa ne oldu buna diyor bir de. Kat gitti falan. Aa bakıyor böyle hemen böyle silkiniyor falan uzaklaşıyor falan. Ne oldu acaba yatırıyorlar falan. Daha yanına Eşim sarmaş dolaştık. Onun için sen zaten bu gurbette çekeceksin. Madem şimdiden garip gibi ol. Sonra e, bunalıma girersin. Sonra e, buna bir şeymiş dersin. Ruhun hayattadır. Çünkü ruhun diridir, ruhun seyreder. Ruh seyredince bunlar niye böyle, bana böyle yapıyor? O zaten hep öyleydi iskeleti açık olmuştu iskelete. İskelete ne açma? Ruh var diye cesette şenlik idi. Ruh gidince ceset viran oldu. Harap oldu. Bu ben ne oldu? Cesedin hiç itibarı kalmadı. Kaçlar, gözler, kirpitler. Ahu, ceylan gibi gözler yok efendim. Keman gibi kaçlar, bilmem ne gibi dudaklar. Ne oldu şimdi? Patlıcandan beter oldu. Adam suratına bakamıyor ya ölünün. Tabi bakamazsın. Ölümün yüzü soğuktur dünyada gurbette gibi ol hem abi yoldan geçen gibi ol bir yerden bir yoldan geçen adam yolda durup da orada bir ihtiyacını görmem olası yani i̇şte abdestini itirarını şeyini harcetini gör ondan sonra abdest alır işte ondan sonra birkaç bir şey yiyecekse yanında nevalesi erza var veya orada birinden parayla satın alacak orada oturup bir şeyler yer ondan sonra orada daha ne kadar ünsiyet kurabilir e, tanıdığı yok sevdiği yok bildiği yok Evi yok, yurdu yok, yatağı yok, yorganı yok. Yolda benzincide durdun yani. E benzincide durdun, benzincide ne kadar durarsın abi? Hadi uykumu kaçırayım, bir çay içersin, bir kahve içersin. En fazla bir yemek yersin, bu kadar. Abdest ihtiyacın görürsen, namazda kılıyorsan, bu kadar. Yani benzini, ben burada bu benzincide durayım. Ya senin evin mi yok, ocağın mı yok, memleketin mi yok, vatanın mı yok? Ha öyle olsa ama adamım. Yol kenarında yatarsın. Ama senin evin var, farkın var kardeşim. Ya git Ankara'ya, ya dön İstanbul'a. Yani evine git. E senin yurdun ahirettir. Ebedi kalacağın yer ahirettir. Cennet sonsuz bir hayattır. Köşklerin, sarayların, hurlilerin, gılmanların, dünyadaki eşin. Ondan sonra çoluğun, çocuğundan Müslüman olanlar, iman üzere ölenler. Onlar da beraber olacaklar ahirette. Senin hayatın sonsuz hayatın ikamet yerin orasıdır. Kur'an-ı Kerim e böyle söylüyor. Ve hayrun sevabe Karşılık bakımından da ahiret hayırlı. Akıbet ve netice bakım da ahiret hayırlı. Ondan sonra ve hasunet murtefeqa. İrtifak yani rahatlık demek. İstirahat yeri olarak cennet ahiret ne kadar güzeldir. Ha şu, şu dünyada ben bir kere istirahat edemedim ya. İkinci günüm yoktur istirahat etmişim ya. Bir gün rahatlığım yoktur. Çocukluğumdan beri böyle bir kargaşanın içindeyim gidiyorum. Bundan sonra da herhalde böyle gideceği anlaşılıyor yani. Rahat edemem. Rahatlık yok zaten. Aramakta da öküzün altında uzak beklemek olur. E cennet istirahat yeri, rahatlık yeri. Onun için sen dünyada yolcu gibi ol. Gibisi fazla. Yolcusun, yoldan geçensin ya. Yoldan geçen gibisin. Ezen şimdi yoldan geçerken nasıl keyif yapma efendim vakit aramazsan? Çünkü neden? Keyif istirahat evimdedir, vatanımdadır. E, tanışlarımla, sevdiklerimle beraber olur. Hiç kimseyi tanımadığım, bilmediğim yerde kalkıp efendim neyin keyfini süreceğim yani benzincide? Kim tanıyorum? Kimi, kimden kimden bir, muhabbet edecek adam bulacağım yani? Ha. O zaman dünyada yolcu gibisin. Ahiret istirahat yeri. Bu şuurda olan adam zarret miktarı yani. Ne gibi? nasıl abi? İyi misin abi? Hani yoldan geçerken de birilerini gördüğün zaman da şu ihtiyacın var. Şu zarretlerini görüyorsun. Geçip gidiyorsun. Ve nefseki min ehlil kubur. Sen kendini ne say? Kabir ehlinden say. Şu anda mezarda yatıyorsun. Öldün. İşte, Veya otta yarın cenazen kalkacak tabuda kondun vesaire. Ondan sonra üstünü de kapattılar, telkinde verdiler, gittiler. Efendim, dün bir hacı abimiz öyle anlattı yani. Ya dedi rüyamda gördüm dedi. Yani bize de böyle rüyalar ara sıra gösterseler iyi olur. Keyiflerimizi kaçırmamız için. Rüyamda gördüm dedi. ölmüşüm dedi. Geldi hocanın biri beni yıkamaya dedi. Yıkadı dedi. İşte bu cenazeyi yıkayanların da çoğu da tam abdestte doğru aldırmıyorlar adamı. Adam kendi abdestini doğru almıyor ki senin abdestini doğru aldırsın yani. Adam kuru yer bırakıyor kendine bile. Ya şalap abdest alıyor. Adam cenaze yıkayacak. Yandık yani. Kimin eline kaldık belli değil. Kalacağız. Ondan sonra diyor cenazemi diyor, şey yıkadı falan diyor. Abdestini biraz eksik aldırdı diyor. Ben de diyor <gülüyor> dile geldim rüya ya. Bu sefer hortladı zannetti diyor. Ödü koptu diyor. Dedim ki diyor hiç abdestimi doğru aldırmadın. Yarın bunlardan ölüş şikayet ahirette. Cenaze-i yıkayanın mesuliyeti var. Düzgün yıkaması lazım. Ondan sonra biz iman-ı islam İlmari var ya benim kitabım. Hiç o kitabın kıymetini bilmediniz. Ama şimdi başınıza gelecek var yani. Çünkü okumazsanız, ilmi haliniz bilmezseniz e, sıkıntı çekeceksiniz. yani. Çünkü orada her şey yani cenaze yıkamanın şeyi bile var orada. Yani son bölüm cenaze hakkında biliyor musunuz? İman İslam'ın cenaze namazı ve cenazeli Muhtazarla ilgili. Adam ölmek üzere ne yapacaksınız? Ölmek üzere veya öldü. Bir adam yalnız da öldü. Bu adama vazifeniz nedir ilmihal'a göre? Bunu da bilmiyorsunuz. Benim başı baş böyle bir şey denk gelmedi. E gelebilir. Öldükten sonra yanına geldin. Herkes zır cahil ve adama İslami usullere göre bir muamele yapmamışlar. E sen bilenlerden ol bari mübarek adam. Git orada bir işlem yap. Veyahut ölecek ölmek üzere can çekişirler. Bazı kere insanlar aylarca can çekiş. Bir gün iki gün öl, zaten çekişen çok da. Efendim onun için yarın ahirette diyecek ya Rabbi mesela bu benim yanımdaydı. Bir kelime-i şehadet bana telkin etmedi. Veyahut bu benim cenazemi yıkadı benim abdestimi eksik bıraktı. Ve işte neyse işi cenaze namazı kıldırdı? Yanlış okudu. Yani bundan hepsi mesuliyettir. Kul hakkıdır yani. Dedim ki o arada diyor sen geldin diyor. Dedim sen yıka beni dedim diyor bir daha diyor. Bir sen yıkadın diyor. Sen düzgün tam yıkadın diyor. Ondan sonra diyorse işte, tabuta koydular falan sallıyorlar diyor götürürken. Ya dedim diyor abdestimi bozacaklar. Çünkü gel e, çıkma tehlikesi çok oluyor. Onun için pamuk falan da Yani sallanmaktan <gülüyor> abdestimi bozacaklar dedim diyor. Allah Allah ne hassas işler var. Ondan sonra neyse diyor sonra diyor dört kişi geldi diyor. Bu dört kişi e, beni diyor düz götürdüler diyor. Yani şey sallamadan. Sonra diyor e, yine sen varsın diyor mezarıma geldi. Dedim ki diyor tel kırımı sen ver. Telkini de verdin diyor. Tamam. Siz üstten gittiniz diyor. Ben aşağıda kaldım diyor. Ah geldi hocam dedi. Öyle bir zor öyle bir zor. Adam da çok takva bir adam. Pek günahda günahsız kul yok ama pek de günah olan bizzat değil yani. Adamcağız ki ben onun yerinde olsam isterdim. Hani adam diyor, "Suale cevabı verebildim mi acaba?" dedim. Dedi ki "Suale cevabı zor verdim, verdim ama sen bana sor" dedi. ...böyle şey görülmemiş dedi. Öyle sıkılıyorsun, öyle sıkılıyorsun... ...hiç anlatamayacağım şeyler de var dedi yani. Yani geçen iki buçuğunda... ...mubarek zaten bir yarım saat, bir saat uyuyayım dedim. Bu rüya üzerine yani... ...o da kaçtı. E, ne yapayım abi? Kalktım abdest aldım. E çünkü neden? Yani hakikaten zor... ...bildiklerimi bilseydiniz... ...rüya anlatmaya da lüzum yok da... Hadiseyi anlatıyorum yaşandığı için bugün dün gece. rüya ne gerek var? Ayetler, hadisler, hadisler önümüze duruyor. Bildiklerimi bilseydiniz, pek az gülerdiniz. Niye buyurdu bunu şimdi? Böyle de onun için. Yani bütün peygamberler, Rabbi Sellim, Ya beni kurtar başkasını istemem diyeceği kesin hadis-i şeriflerde geçiyor. Ya İbrahim aleyhisselam ümmetini düşünemiyor ya. Musa aleyhisselam ümmetin kitap sahibi, üll-azim. Peygamberi selamül Ülül azm yani İncil sahibi. O diyor ki ya "Rabbi beni kurtar ben ne yapayım ümmetim diye." Böyle bir zor zamanda bir tek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti ümmetim isterim diye bilen tek zat. Herkes canın derdine düşmüş. Herkes derken efendim sallallahu aleyhi ve sellem haricinde tüm enbiya-i bu vaziyette "Sen ben ne halde olabiliriz acaba ya? Bizim durumumuz çok kötü ya. Çok günahkarız biz." Ya hoca millet namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Biz yine namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Üstelik bir de teravide kılıyoruz. E sen hala bize böyle konuşuyorsun ya. Ya ben sonumuz belli değil diye konuşuyorum. Ondan sonra keyfimiz kafamıza çok girmiş diye konuşuyorum. Çok mutluluk iyi değil diye konuşuyorum. Hayatta ben hiç mutlu olmadım. Niye? Bir, bir saat mutlu olsam bir saat bela geliyor başıma. Yani çok mutluysanız büyük sıkıntıdasınız ya. Büyük sıkıntıdasınız. Çünkü neden? Ahireti unutursunuz. Cehenneme azabı unutursunuz. dünyası tatlı gelirse dünyadan hiç ayrılmak istemezsiniz. Dünya sizi sıkarsa bir an evvel Rabbimin rızasına kavuşayım. Nedir bu bela dersiniz? Onun için yani çok sevinçlilik hali değil. Önümüzde çok tehlikeli geçitler var. Felek <gülüyor> Mevla bu kafirler tehlikeli geçitlere giremedi, geçemedi. Tehlikeli geçitlere tehlikeli geçitin ne olduğunu sana ne bildirdi? Habibim. Kimse bilemez ki bildirsin. Ben sana vahiyle bildiriyorum şimdi. Elinde köle varsa, elinin altında köle, cariye bir şey varsa azat edeceksin diyor. Azat ettiğin zaman çok büyük sevap alacaksın. İslam ...milleti köleleştirmek için gelmedi... ...İslam o dönemde olan köleliği... ...kaldırmak için geldi. Ama tedricen... ...tabii ki... E, ...büyük bir mal değeri vardı... ...bundan dolayı ekonomi çökmesi diye bir laf var ya... ...şimdi de aynı... ...bütün milletin altınlarına devletin el koyması gibi... ...bir durum olur yani... ...herkesin malına mülküne el konuluyor... ...şu FETÖ'nün malına mülküne biraz el konuluyor da... E, ...memleket... ...ha böyle, böyle oluyor iki de bir ekonomi... ...çünkü bilmem ne kadar şirkete el konuyor... ...mal vakti el konuyor... E şimdi geri kalan da tabii bana da mı el konur acaba diye tedirginleşmeye başlıyor. Memlekette istikrar bozuluyor. Tabii FETÖ'nün mallarına el konulsun mu? Konulsun. Doğru yapılıyor. Ama adam hakiki FETÖ'cü mü değil mi? Malına el konmadan evvel bu çok iyi araştırılsın. Kesin sabitse konulsun tabii. Devlete verilsin. Çünkü bu kamu malıdır en nihayetle milletten para toplamışlar. milleti kafasına bomba yağdırmışlar şerefsizler. O ayrı bir şey. Ama şimdi kölemecez öyle. İslamiyet gelip köleliği bile, içki bile biliyorsunuz, Et, bir anda yasak edilmedi. Çok alışkanlık vardı, toplumsal bir hadiseydi, vakaydı ve mal ve meta değeri var, çok büyük para yıllanmış şaraplar falan E sen şimdi bir anda haram ettiğin zaman da millet günahtan haramdan yakasını kurtaramayacak duruma geliyor. Ne yaptım evla Tedricen. Önce namazı farz olduğu için, her biri dömeş vakit kıldığı için. Ee, Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bu adam ne yapmak zorunda kaldı? Ona göre dengel içmek zorunda kaldı ki... ...namaz vaktine kadar ayılayım diye. Çünkü sarhoşken haram. Namaz. Böyle böyle yaptı İslam anladın mı? En sonra ne geldi? Artık bırakmayacak mısınız? Vazgeçmiyor musun? musunuz? Ya Rabbi bıraktık. Hazreti Ömer Efendimiz çok şikayetlen. ...ya Resulallah bu içki hakkında... ...basamaklı kademeli şeyler geldi ama... ...tam bir haramiyet gelmedi. Bu millet bu içki mahvetti... Ne olur. Ya Rabbi ben yenle nafil gamri beyanen şafia. Şu içki hakkında tam bir beyanat bize ver diye dualar başladı. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem müracaat etti. hazret Ömer müracaat etti. Mevlaya Maide suresini hatleriyle nazil oldu. Benim iski kumar kitabında bunun çok tafsilatlı anlatması var. Ondan sonra vazgeçtiler ama öyle bir vazgeçtiler ki Medine'nin sokakları günlerce şarap aktı yani. Küp küp devirdiler. Anında hatta adama Haramlık hükmü geldi de sahabe böyleydi. Bizim gibi değil. Haramlık hükmünü yeni duydu mesela. Her dakika o zaman şimdiki gibi internette yayın yok ki. Anında herkese mesaj gitsin. Duyduğu anda adam şarap küpleriyle yolda gidiyordu develere. Adam şarap küpünü deveden indireyim de kırayım demeden. Deveyi devirdi yani. Deveyle birlikte devirdi. Çünkü onlara bir şey haram dendiği zaman sahabe kadar haramdan sakınan bir ümmet yoktu. Ama Mevla da ne yaptı? Hetrican işler yaptı. Şimdi bundan dolayı da kölelik meselesi ve cariyelik meselesine de elinizdeki bütün köleyi cariyeyi birden azat edin buyurulmadı çünkü insanların ta önden gelen, geriden gelen mal değeri bakımından mesela işlerini yaptırıyorlar, güçlerini gördürüyorlar. Yani İslamiyet bunu getirmedi yani. Ama işte mevlana böyle tehlikeli geçidi geçemedi. Kafirler geçemedi, Müslümanlar geçmeli bu tehlikeli geçidi. Peki tehlikeli geçit neyle geçiliyor? Yani sırat, mizanda sevapların ağır gelmesi, kabir sual cevabına muktedir olmak, kabir azabından kurtuluş, mahşerde elli bin sene bekleyiş. Sorgu sual, mahşerde bir daha var. Mahşerin sorgu sualı bin sene sürecek. Bunlar tehlikeli geçitler. Çünkü cennete girene kadar tehlikeli geçitler var önümüzde. E bunlar neyle geçilecek? Kölen varsa azat edecek <gülüyor> Açlık gününde yemek yedireceksin. Ne demek? Kendin açken, kendin. Millet açken sende çok var. Onu da yedirmezsen zaten vicdansızsın. Kendini tokken, bir de çok yemeğin varken, millette açlıktan ölürken yedirmiyorsun. E sen de zalimsin, zalamsın. Onu konuşmuyoruz. Kendin açken Müslüman kardeşini tercih edeceksin. Sahabe-i kiram. Kendi evde hanımıyla, çocuğuyla sahabeden biri ne yaptı? Misafire yedirdi. Kendi yemeğini ona verdi. Çoluk çocuk da açtı. Hanımı da babasını bekledi. Akşam eşimiz gelsin çünkü bir, bir çörek var. O da anca 3-4 kişiye yetecek. Hiç başka yemek yok. Ama çocuklar ağlamaya başladı. Çocukları öyle oyaladılar, bilmem ne, aç aç uyuttular. Kendileri de kaşık, çaba, tabak sesi çıkartarak... Yandaki misafire bizim de yiyeceğimiz var mesajı verdiler ki. Adam da bunların yemeğini ben aldım da bunlar aç mı kaldı diye. Üzülüp de boğazına dizilmesin diye. Kendileri de yiyormuş numarası yaptılar yani tabak çanak sesleriyle. Görüyor musun hareketleri sahabede? Arada bir perde var zaten o zamanki evlerde böyle odalar duvarlı değil. Bir perde çıkmış hanımıyla. Misafir de perdenin bu tarafına. Yemeği verdi. Ve kendisi hanımı çoluk çocuğu aç. E sabah... Aldı misafirin sabah namazına Ravza'ya gel. Mescid-i gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Acibe allahu min fi'alikuma vudahike allahu min fi'alikuma ve enzele ve yufirun alâ anfusim. Haşr suresinin bu adını sizin hakkınızda Allah ayetindir. Siz gece dün gece ne yaptınız dedi ya. Halbuki misafir bilmiyor ki. Onların yemeği yok da tabak canak sesi yapıyor mahsus. Misafir olup da anlamadığı için o da şaşırdı. Sizin hakkınızda Allah ayetindir. Allah sizin işinize şaştı kaldı buyurdu. Bizim gibi da. Yani ne kadar sevindi meselesi. Niye sevindi? Çünkü kendilerinde kıtlık olsa da kardeşlerini tercih ederler. Ayetini sin hakkınızda inzal ettim. Mesele bu. İşte tehlikeli geçitleri geçmeniz için kendiniz açken fakiri tercih edeceksiniz. Yeti men yakın akrabanızın yetimlerine veyahut akraban değil Suriye'nin yetimi, Libya'nın yetimi, Afrika'nın yetimi, fark etmez. Ama yakın akraba olsa bir de sılay rahim devreye girer, tehditlenir. Ev miskinen devam etrafı, yoksulluktan toprağa yatırır. Çadırlardalar işte, toprak. Her taraf çamur, toprağa yatıyorlar. E bu kadar insanın derdine Müslümanlar. Yetişiyoruz Allah razı olsun. Bir de şimdi Reyhanlı'daki, Hatay'daki çatıra bakarken bir de bakarsın sizin mahallede açlıktan ölen olur ha. Ona da dikkat edelim. İnsan bir de kendi mahallesi. Bu muhtarlar ne işe var? Mutlaka o mahallenin fakirini, yoksulunu çıkartmalı. Ondan sonra da gidip caminin imamına bildirmeli. İmam da muhtarın listesine göre. Bak şimdi aklıma geldi bu iş, yeni konuşuyorum. İmam da muhtarın verdiği açlık, fakirlik oranındaki listeye göre cemaata demeli. Adam fitre verecek, adam arıyor. Zekat verecek, adam arıyor. Sadaka verecek, adam arıyor. Ama şimdi insanlar kolaylaşmış internetten hesap numarasına yatırıyor. Bu da biraz kolaycılık oluyor. Sen hesap numarasını yatırarak Somali'ye gönderirken... Bir de bakıyorsun mahallendeki açlıktan ölüyor. Böyle de Türkiye'de İstanbul'da büyük şehirlerde bilhassa çok oluyor. Hani küçük yerde belki insanlar anlar. Burada kimse kimseyi tanımıyor. Sokaktan geçiyor. Halbuki evde adamı yemeye işte, akşam zeytini yok. Ya e, bu da var yani. Bu muhtarlar bu işi aslında yapıp muhtar güvencesiyle imamlar da e, cemaate cemaate gelenler sadaka zekat fitre veren adamlar. Namaza gelenler. Ya e, işte arkadaşlar Böyle bir muhtar liste açıkladı. Bu durumdakilere siz el atın. Hani imam da demeyecek yani. Parayı bana verin ben vereceğim. Öyle değil. Adresleri şunlardır. Bizim mahallemiz ve civarımızdakiler bunlardır. Burada da sosyal bir şey söylüyorum şu anda. E bu noktada o kişiler de gidip bazı insan eline vermek istiyor. Yerinde görmek istiyor yani. Şeffaflık iyi bir şeydir yani. Parayı bana ver demenin bir üzümü yok. ha işte tehlikeli geçitler böyle geçilir Allah buyuruyor. Sünne kânimîlledi din amelı. Sonra imanını elislte göre tavsiye edecek doğru dürüst inananlardan olacak. Zaten imansız köle etse sevabı yok, fakir yedirse sevabı yok, yetim doyursa sevabı yokmuş şey yok. Burada aslında iman öncedir. Ama bu ameller iman içerisinde ameli saaller ise en önemli oldukları için mevla onları takdim etti önemine bina. Yoksa imansız hiçbir amel kabul değil. Birbirine sabrı tavsiye edecekler. Öbürünün başına bir şey geliyor. Bu da ona vah vah vah vah. İyi ki benim başıma gelmedi. Ulan adama böyle dedir mi? Ona teselli edeceksin. ecrin çok olacak. Günahların döküldü. Tertemiz oldun mübarek. İnşallah bir de Allah böyle belazate vermeyecek sana. Bu böyle geçer. Bir zaman sonra unutursun. Hiç üzülme. Sabrı tavsiye edecekler. Kendi nefsine de. Başkasına da. o Mettevâsâbülmerheme. Birbirine acımayı tavsiye edecekler. Bunlar çok önemli. Mesela şimdi öyle bir toplum üretildi ki adamın biri sana bir yanlış yaptı. Sonra eline düştü. Veyahut da bir sıkıntısı oldu. Senden muhtaç oldu falan. Kin tutmayacaksın. Sen şimdi ona bir acıyım dediğin zaman hanımın sana diyor ki ama bize o ne yapmıştı? Ne yapıyor? Acımamayı tavsiye ediyor. Halbuki Kur'an merhametle vasiyetleşenler buyuruyor. Veyahut hanım akıllı çıkıyor adam ona. Acıma buna. Fela. Kardeşine acıma. Şuna acıma buna acıma. Ya niye acıma diyorsun? Devamlı acıyanlardan olmayı tavsiye edelim. Birbirine. Tabii ki kan davası da olabilir, can davası da olabilir, bal davası da olabilir. Aramızda. Tabii ırz, namus işi biraz farklı yani. Çok acınacak bir hali yok. Ama geri kalan, e, nefsine ağır gelecek şeyler olabilir. İşte Mevla onun buyuruyor ki tehlikeli geçitler böyle geçilir. Çünkü bunlar nefse zor gelir. Çok ağır gelir buyuruyor. Ula ke ashabul meymene. İşte bunlar defterlerini salinden alacaklardır. E bunlardan olursan te tehlikeli geçitleri geçersin. Böyle geçilir. E kabirde sualin cevabın kolay olur. Melekler güzel gelir. Seni zora sokmazlar. Velledini bir bi'ayatın. Allah'ın ahitlerini inkar edenler bu Kur'an'ın zamanı geçti. Bilmem böyle hadis mi olur? Şu dur budur. Meshabul meşeme. Onlar da defterini sol elinden alacaklar. Alehim narum usade. Onların üzerine ne var? Tabaklanmış ateş var. Tabaklanmış ne demek? Küplerin içine konuyorlar. Küpün içinde ateş doluyor. Orada yanınca bas bas bağırıyor. Bağırdığını da feryadını da kimseye duyulamıyor. Sesi de çıkmıyor dışarı. net acayip bir şey ya. İnsan bağıra açıkta yansa Yine bir bağırsa varsa o onu duysa, onu duysa ulan diyecek o da yanıyor benim gibi. Belki bir teselli olacak. Bunu tek başına tüpe koyuyorlar. Tamam mı? Hümeze suresinde de bunlardan bahsediliyor. Fî amedim de. Uzun uzun direkler ve sütunlar içerisinde. ateşte içine basılıyor. Ateş içine basıldıktan sonra efendim ateşte de üzerlerine kapaklanıyor ve böylece kimse onları duymuyor, onlar o da kimseyi duyamıyor. Yanıyor da kalıyor. E şimdi bunların da haline düşmemek için nefse ağır gelen ibadetlerle mutlaka bu dünyada kendimizi kabirde şu anda mezarda yatanlardan, yoldan gelip geçenlerden, gurbette olanlardan gibi düşünerek, mülaza ederek nasıl ahireti kurtarırız? İman selametiyle nasıl bu dünyadan çıkarız? Çok da iman selameti de yetmez çünkü Yani imanı kurtardın ama salih amelin yok. Salih amelin yoksa namaz, oruç, hat, cekat, zikir, sadaka hayır hasene, nafile ibadetler falan yine çok zora girersin. Yine çok sıkıntı çekersin. Bundan dolayı mutlaka bizler dünyada ağzımızın tadını biraz kaçıralım. Keyfimizi kaçıralım. Sonumuzu düşünelim. Ve inşallah ikinci bölümde e, bu mağfiretle alakalı e, ikinci bölüme girdiğimizde, Ramazan'ın ikinci bölümüne girdiğimiz şu günde şu günün gecesinde efendim e mutlaka nasıl mağfiret oluruz? Ramazan'da mağfiret olunmamızın özel bir çareleri var mesela. Ramazan'la ilgili. 11 ayda o mağfiret yok mesela. Ona dikkat edeceğiz inşallah. Onlara beyan edeceğiz. Amin.